Savaş kolay, barış zor. En tehlikelisi ne biliyor musunuz? Mazlumun saldırganlaşıp kanı kanla yıkamaya kalkması. Zulüm bulaşıcıdır. Kime de ise bağışıklık sistemi görevi yapan idraki çökertir. Sağduyu kaybına uğradığında şiddeten medet umar hale gelirsin. İşin kolaydır. Bir kere fikir senden doğdu sanırsın. Güç odaklarınca kışkırtıldığın aklına gelmez. Gelse de şeytanın bu ihtimali zihninden hemen kovar. Sen de beynini çalıştırma zahmetinden kurtardığı için ona madalya takarsın. Mazeret deryasına oltanı attığında kancanın ucuna bin balık da kalır. Yakalandıklarını sevinen balıklardır. Sana hakkının yendiğini, bütün kabahatin karşı tarafta olduğunu söylerler. Siyasi çözümle vakit kaybetmemeni telkinle acele et. Kestirmeden git, trafik işaretlerine takma derler. Olayların sebeplerine inme zahmetine katlanmazsın, artık sonuçlarla yetinirsin. Oh ne güzel, öfkeni kontrol etmek zorunda değilsin. Kanunsuz suç ihdas eder, suçu geneller, kurunun yanında yaşların da yanmasını tabii karşılarsın. Ya hep ya hiçsindir, sen apaksın, el alem kapkaradır. Kendini birden çekiç, balta, palak kılığında sokaklarda bulursun. Her şey ya çivi gibi görünür gözüne ya da böcek. Otobüs durağı, gazete, tv merkezleri, rakip parti binaları, çarşı pazar fark etmez. Vurur ha vurur, yıkar ha yıkar, ezer ha ezersin. Kesmezse silaha sarılırsın. Gönüllere dikemediğin bayrağı zorla duvarlara astığında Vicdanın rahatlar, o ay parçası ana kuzularının şehit olmasına göz yaşı döksen de aslında için için gururlanırsın. Anaları, babaları, bacıları, karaları, abileri, kardeşleri ama neden diye sorduğunda kınarsın. Soruşturma açanlara buz bile etmezsin. Nisyanla mağlulsün. Vaktiyle Dersim'de, Kahramanmaraş'ta, Sivas'ta, Madımak'ta, Taksim'de. Figüren olarak oynatmışlardı seni. İhtilallerde keza... ...kardeşlerini kesmiştin. Yönlendirilmiş algınla taptığın güç... ...sonra seni de tepelemişti. Yine savaşçısın tamam. Peki emin misin bunu ötekini... ...kıskandığın için istemediğine? Kendi haklarına kaplan kesilirken... ...başkalarına kedileşmediğine? Barışa güç yetirmek... ...kolay değil tabii. Çünkü düşmanın tek tek öldürülerek... ...bitirilemeyeceği gerçeğini kabullenmek lazım. Maalesef öfkeni celbedenler ancak ve ancak kazanılırsa etkisiz hale getirilebilir. Barışı kurmak kadar korumak da emek yoğun bir iştir. Of hayat kısa. Kim uğraşacak onunla şimdi değil mi? Barıştıysan fikir açıklama özgürlüğünü olgunlukla karşılayacaksın. Bir acele trollemeyecek fikirleri yüzünden insanları hedef haline getirmeyeceksin. Öfkeni yönetecek ve sabırlı olacaksın. İlmek ilmek öreceksin kumaşı. Kestirip atmayacaksın. Savaşçılar sorumsuzca öldürdükten sonra keyif çatarlar. Barışçılara ise uyku dahi haramdır. Güç denkleminin an be an değiştiğini unutmazlar. Sahte barış havarilerine karşı uyanık kalmayanlar gökte mağrur mağrur kanat çırparken pat diye düşerler yere. Zordur barış çünkü kendi nefsine arif olmayı bekler kişiden. Dilinle barış dersin de, bakalım için dışına destek verir mi? Yüzyıllar önce, Moğollar bir yandan, Haçlılar öbür yandan, Anadolu'yu yakıp yıktığında, Ahmet-i Hacı Bektaşlar, Yunus Emreler ve adlarını saymaya yetişemeyeceğimiz cümle erenlerle fedakar talebileri diyar diyar dolaşıp halk hamurunu hikmet, umut ve sevgiyle mayalamışlardı da Ölü canlar dirilip yepyeni bir medeniyet kurmuştu. Hani tarih iyi ve kötü yönleriyle, farklı dekorlar ve kostümlerle tekerrür eder ya, acaba ufkumuza böyle kutlu bir sahnenin gerilmesi için daha ne kadar boğazlayacağız birbirimizi? Daha ne kadar alçalacağız? Düşkünleşmenin de bir sınırı var mıdır Allah'ım? HDP'ye oy verdiği iddiasıyla oyuncu Beren Saati protesto için ne yapmışlar, duydunuz mu? Yıllar evvel Aşkı Memnu dizisinin çekildiği sarı yerdeki eve gitmişler. Bihter'in evine. Güler misin, ağlar mısın? Komik ama zararsız bir eylem deme gafletine dalarsan, gülersin. Bu pek sanatsal eylemin öncesi ve sonrasındaki zincirleme şiddeti hesaba kattığındaysa tebessümün donar. Derin dondurucuya hapsedilen barış sürecinin en dehşet manzarası canlanır gözünde. Gömülemediği için buzdolabına konan kız çocuğunun soğuk bedeni Bihter'in kapısında bağırışan insanların üzerine kapaklanır. Hüngür hüngür ağlarsın.